Rabbul meşriki vel mağrib la ilaha illa hu fettehidhu sadakallahu'l-azim. Müzemmil suresi 9. ayette Cenab-ı Hak, Doğunun da, batının da Rabbi O'dur, Allah'tır. Ondan başka ilah, tanrı yoktur. Öyleyse yalnız onu vekil kabul ile, yani ona güvenip ona sığın buyurur. Doğunun ve batının Rabbi. Bundan ne anlıyoruz, ne anlamamız e, istenir? Doğunun ve batının Rabbi kavramı, hayatın bölünüp parçalanmayacağına, parçalanmaması gerektiğine ve Allah'a kulluk ekseninde bir araya getiren evrensel bir ifadedir hükmü rububiyeti her tarafa geçen, doğu dünyasının da Rabbi, batı dünyasının da Rabbi olan Allah'tır. Günümüzün ifadesi ve günümüzdeki dünyanın bölünmesi ile batıyı kapitalist dünya, doğuyu da Sovyetlerin ve sonradan da Rusya'nın başını çeken özelliğiyle komünist dünya ne yapar? E, yön verir. İşte kapitalistlerin de komünistlerin de kabul etseler de etmeseler de Rabbi onlara da hükmünü geçiren ahirette de onların hesabını verecek olan Allah'tır. Günümüz dünyasında böyle. asr adet Saadet zamanında da e, batıyı Bizans, e, Doğu Roma İmparatorluğu, Doğu'yu da e, Sasani İmparatorluğu İran temsil ediyordu. İşte onların da Rabbi Allah'tı ve o günkü dünya açısından da bütün e, kendilerinde güç vehmedilen, Süper güç zannedilen büyük devletlerin de Rab'lık taslamaları yerine raplerinin sadece Allah olduğunun ilan edilmesi ve bu hükmün onlara kabul ettirilmesi görevi olarak müminlere duyuruda bulunuluyordu. Dolayısıyla yeryüzü Allah'a aittir. Yerin de göğün de Rabbi Allah'a aittir, Allah'tır. Müşriklerin zannettiği gibi Allah sadece göklerin Rabbi değil, tasarrufunu sadece tabiat güçlerine yönelik yapıyor değil, yeryüzündeki hüküm de, yönetme hakkı da, yeryüzünde idare de ve emrini geçirme de Allah'a aittir. Bir ayette şöyle buyrulur. Estağhfirullah. İnnel arda lillah. Yurisuhu men yeşa min ibadihi ve'l akibatu A'raf suresi 178. Arz yeryüzü tümüyle Allah'a aittir. Onu kullarından dilediklerine miras bırakır. Yani yeryüzünün hakimiyetini kullarından istediklerine miras olarak verir ama akıbet kesinlikle takva sahibi olanların Allah'tan sakınan, isyandan kaçınan müttakilerindir. Buyurulur. Kur'an o günkü müminlere hedef göstermişti. Doğuyu yani İran'ı, Batı'yı yani Roma'yı, Bizans'ı ele geçirmeleri Allah'ın Rab olarak kabul edil edilmesi için oraların bu hükmü kabul açısından fethedilmesini bir hedef olarak sunmuştu. O günün müminleri bu görevi yerine getirdi. Bugün de müminlere aynı hedef gösteriliyor. Kur'an tarafından doğuyu da batıyı da Rab'lik taslamalarından vazgeçirmemiz Tek Rabbin Allah olduğuna onları inandırmamız bize görev olarak sunuluyor. Batıyı yani Avrupa ve Amerika'yı, Doğu'yu yani Rusya'yı ve diğer ülkeleri zulümden kurtarıp ihya etmemiz. Oraları da Allah'ın hakimiyetine boyun eğdirmemiz bize strateji olarak, hedef olarak tayin ediliyor. Bugünün mümini kendini ve içindeki yaşadığı ülkeyi kurtaramamış ki, o hedefe kilitlenmiş olsun. Daha küçük işlerle uğraşıyor. Bırakın ülkeleri kurtarmayı, bırakın dünya İslam devleti oluşturmayı, artık kendi ülkesinde bile, devletten filan vazgeçmiş, olanı rıza ile karşılamış, gözünde kutsallaştırmış, sokaklarına, evine bile İslam'ı hakim kılmak için yeterli gayreti e, gösterememiş, pasifize edilmiş e, ve her türlü zilleti, e, mağlubiyeti kabul etmiş durumda. Evet, bu ayet ışığında günümüzü değerlendirmek istiyorum. Ondan başka ilah yani tanrı yoktur. Öyleyse ona tevekkül et deniliyor ayetin devamında. Yani tanrılık iddia eden doğuyu ve batıyı kabullenme. Onları süper güç diye niteleme. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani Allah'tan başkasında güç ve kuvvet yoktur. Öyleyse bu ayetin indiği zamanlarda süper güç kabul edilen İran ve Bizans'ın yerinde nasıl yerler esiyorsa, bugün süper güç diye zannedilen diğer güçlerin de yarın akıbetleri aynı olacaktır. Aynı şekilde dünkü dünyada süper güç kabul edilen Sovyetler Birliği nasıl çöktü ve süper cüce olduğu ortaya çıktıysa, Yarın kimsenin beklemediği bir zamanda da batı Avrupa'sıyla Amerika'sıyla öyle çökecektir. Ama Müslümanlar hazır olmalı ki boşalacak yeri İslam'la doldursun. Nasıl Sovyetler Birliği çöktüğünde Müslümanlar hiç istifade etmedi. Bir batıl yerine başka bir batılı almış oldu. Çin'in ve Sovyetler Birliği'nin ideolojileri çökünce Batı zihniyetleri, kapitalizm oralara hakim oldu. Müslümanlar kendi bulundukları yerlerde kendi ülkelerinde bile İslam'ı hakim kılmak için gayret göstermezlerken diğer ülkelere herhangi bir etkin tavır tabii ki takınmadılar. Allah batının da Avrupa ve Amerika'sıyla Doğu'nun da Asya'nın da ve diğer arzın ve göklerin de Rabbidir. Araplar, Bizans ve, Bizans ve İran imparatorluklarının haşmeti karşısında eziliyorlar, küçük bir devlet bile oluşturamamanın, kabileler halinde yaşamanın zilletini tadıyorlardı. İslam öncesi ve İslam'ın ilk zamanlarında. Bu ayet, Müslümanlara böyle bir dünyada büyük bir moral takviyesi getirdi. Burada Rab, sahip, yiyecekleri yaratan, ham maddeleri veren, insanları çeşitli nimetlerle büyüten ve ihtiyaçları olan her şeyi onlara ihsan eden anlamlarda kullanılır. O iki süper güç kabul edilen ülkelerin geldikleri nokta ve İslam'la Arapların tanıştığından sonra 30 yıl kadar geçmemişti ki o iki süper güç ne kadar güç olup olmadıklarını Müslümanlara ve insanlara gösterdiler. Ve her ikisi de Müslümanların kılıçları altında tarihin çöplüğüne atıldılar. O halde asıl olarak doğu ve batıyı düşünürken Rablerine ne kadar itaat edip etmediklerini ölçmemiz gerekiyor. Yoksa bizi başkalarıyla kıyaslamak yönetimi değerlendirmeden doğru olmaz. Çünkü davet şahsımızı takdir etmeleri için değil, Rablerine itaat etmeleri için olmalı. Yani biz de doğuyu da batıyı da Rabbimize itaat ettirecek bir şahsiyet, kimlik bulmaya ve o şahsiyetimizle önce özgüvenimizi kazanmaya, sonra dünyaya İslam'ı ilan etmeye, gayret etme hedefiyle Rabbimizin görevlendirdiği kullar olduğumuzu bilmek zorundayız. İnsanlık yüzlerce, binlerce değişik istikametlerdeki yöneticilerinin yöneticilerin hangisinin dediğini yapacak. Söz gelimi Batıyı mı tercih edecek, doğuyu mu? Hangi ideolojinin etkisi altında kalacak? Bir işçi düşünün. Onun çokça patronları var. Her patron ayrı ayrı İşçiden beklentileri var, emirleri var, yönlendirmesi var. Bu, iş, bu işçi onların hangisini ne kadar memnun edebilir ve ne kadar huzurlu bir iş çıkartabilir? Böyle bir durum mu yoksa bir tek patronun insani istekleri işçinin hakkını tümüyle vererek onun beklentileri mi daha doğrudur? Patronların istekleri bitmez ve işçi ne onları memnun edebilir, çokça patron olduğu bir durumda çokça koca ile evli bir kadının durumuna düşer. Zamanla değişik patronların işçileriyle diğer patron safına geçen işçiler arasında savaş çıkar. Dünya barışının işte engellerinden en önemlisi budur. Bütün dünyanın bir tek adil patrona işçi olması yerine böyle ta uzak ülkelerin patronları diğer işçilerin üzerinde hakimiyet ilan etmeye kalkıyorlar. Yani buradan alemlerin Rabbi olan Allah'ın tek Rab olarak insanları çekip çevirmesi, yönetip yönlendirmesi, onun emri istikametinde insanların huzur bulmasını ifade etmek istiyorum. Doğu ve Batı, bir de ne doğulu ne batılı olan, batıyı kurtarıcı bir zihniyetmiş gibi değerlendirip, çağdaş uygarlık adı altında ona uymaya çalışan, nice ülkeler var. Bir taraftan doğuyla iyi ilişkiler içinde bir taraftan batıya aşık olan ne kadar kovulsa bile o kapıdan ayrılmayan Avrupa Birliği'ne ısrarla girmek isteyen kovulsa bile o kapıdan uzaklaşmayan batının kulu kölesi olmaya razı ülkeler var. Ve Doğu ile Batı arasında dengeyi bulacağız diye araya sıkışmış ne Doğulu ne Batılı olan e, zihniyetler var. Dünyanın durumu Batı her şeyiyle e, özellikle Orta Doğu'ya ve diğer dünya ülkelerine e, savaş, saldırı, işgal, ve her yönüyle onları sömürme durumunda olan şımarık küstah bir rolde. Orta Doğu insanı ise kan alıyor, fakir garip, gariban ve her türlü sömürüye açık. Batı üretiyor, onlar tüketiyor, varını yoğunu Batıya peşkeş çekiyor. Batı işgal ediyor, yağmalıyor, zulm diyor. Orta Doğu insanı malını canını koruyamıyor, mağdur ve mazlum rolünü üstleniyor. Nerede bir savaş varsa saldırganlara bakıyorsunuz, ya batılı devletler veya onların emrinde piyonu durumundaki yönetimler. Batı demek, kan demek, gözyaşı demek, zulüm demek, saldırı ve işgal demek. Tabi bunları insan hakları demokrasi adına yapıyor. Orta Doğu'da kara mizah olarak halk öyle der. Kaçın? Batılılar demokrasi getiriyor. Evet, uygarlık, demokrasi, insan hakları, özgürlük, işgalin ve sömürünün maskesi olmuş. Batı bir ülkeyi ele geçirmek için bütün... Kavramları insanları avlayacak şekilde silah olarak kullanıyor. Batının dünyaya vereceği aslında hiçbir değer yok. Hiçbir e, insanlara fayda getirecek, huzur getirecek e, elinde malzemesi yok. Uyguladığı kapitalizm dünyayı perişan etti. İnsanlar huzur ve mutluluktan uzak. Makineye dönüştü, nesneleşti, köleleşti. Halbuki batının, batının hakkı batmaktı. Doğunun hakkının doğmak olduğu gibi. Doğu her sabah güneşin doğuşuna sahne olan mekan olduğu gibi doğudan doğan güneş batıda yok olur, batar gider. Ama doğu kendini inkar etti. Doğmayı ve doğurmayı ihmal etti. Batının içinde erimeyi, yok olmayı yöneticiler sayesinde tercih etti. Batı özellikle Orta Doğu'ya zulmediyor. Topraklarını işgal ediyor. İnsanlarını madden ve manen yok etmeye çalışıyor. Ama... Bunların kesinlikle sonu yakındır. Çünkü Allah toplumlar için değişmez sünnet ortaya koymuş, onun hiçbir zaman değişmeyecek sünnetullahı hayatta icra olunacaktır. Komünizm söyleyeceğini söyledi, yapacağını yaptı ve tarih sahnesinden insanların beklemediği bir anda çekiliverdi. Sıra alternatifi olmadığı varsayıldığından,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 Garip olarak doğan İslam güneşi yarım asır geçmeden Bizans ve Sasani devletini o devrin iki süper gücünü de eritip yenerek tarihin çöplüğüne atacak. Kendisi dünyanın tek umudu olacak. Söz gelimi Mekke'de o gün ağır taşların altında ezilen Bilal demiş olsaydı ki 30-40 sene sonra biz bırakın sizi, Dünyadaki süper güçleri bile ezeceğiz. Dünyanın tek e, önemli tek devleti olacağız deseydi kim inanırdı? Kim ciddiye alırdı? Ama öyle oldu. Çünkü Allah'ın vaadini e, unutmamak gerekiyor. Kur'an diyor ki ve lakad ketebna fi Zebur min ba'di zikri en arda yerithuha Biz Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazdık ve ilan ettik ki yeryüzüne salih kullarımızı miras bırakacağız. Yeryüzünü salih kullarımıza varis kılacağız. Bunu istiyoruz. O yüzden Kasas suresi 5. ayet Yeryüzünde salih insanlar hakim olacaktır, yeryüzünü onlar yönetecektir. Ama bu bizim gayretimizle, erkene, yani bizim gayretimizle bizler göreceğiz veya ihmal ettiğimiz zaman bizler zillet içerisinde görevimizi ihmal eden kişiler konumuna düşeceğiz. Nasıl yeryüzüne müminler varis olur? Amerika'nın, Rusya'nın boşalttığı yeri Müslümanlar dünyaya adaleti yayarak nasıl hakim olurlar? Oy vererek demokratik usullerle veya batı tarzı İslam'ın reddettiği metotlarla mı olur? Kur'an çok net olarak bu soruya cevap verir. Nur Suresi 55. Ayette Cenab-ı Hak buyurur ki Allah içinizden kendisinin istediği gibi iman edip salih amel işleyenlere kendilerinden öncekileri güç ve iktidar sahibi kıldığı gibi kendilerini de kesinlikle yeryüzünde, yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacağını kendileri için seçtiği dinlerini kuvvetle icra etme gücü vereceğini ve onların korkularını güvene çevireceğini vaat etmiştir. Onlar yalnız bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi şirk koşmazlar. Artık bundan sonra kim de küfre saparsa, işte onlar hak yoldan çıkan fasıkların ta kendileridir buyurulur. Nur suresi 55'te. İman edip salih amel işleyenlere, sadece Allah'a kulluk yapıp hiçbir şeye şirk koşmamaları şartıyla Allah yeryüzünde onları halife kılacağını, korkularını giderip emniyete çevireceğini vaat ediyor. Amerika'nın bugünü ve yarını hakkındaki batının yine yarını hakkındaki sünnetullahı Kur'an şöyle haber verir. Kendilerine yapılan uyarıları unuttuklarında İndirmiş olduğumuz sıkıntı ve musibetleri kaldırıp üzerlerine her şeyin kapılarını açıverdik. En'am suresi 44 Kim dünya hayatını ve süsünü isterse onlara oradaki amellerinin karşılığını tamamen öderiz, tam veririz ve onlar orada hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. Hud 15 İnsan için ancak kendi çalışmasının karşılığı vardır. Necim 39 Ama bu durum çok uzun sürmez. Sonra yine Allah'ın kanunlarından biri devreye girer. Kafirlerin bu hakimiyeti Allah'ın takdir ettiği sınırlı bir zaman için ancak geçerlidir. Sonra bu zalim kafirleri Allah helak kanunuyla onların helakını gerçekleştirir. Ayetleri okuyalım. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman Onları ansızın yakaladık, birdenbire onlar bütün ümitlerini yitirdiler. Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Enam 44-45 Allah'ın kafir toplumları eziyet ve sıkıntılarla denemesi onlar hakkında bir kanunudur, sünnetullah'tır. Belki bu imtihan küfür ve inatlarından vazgeçmelerini sağlar da Rablerine dönüverirler. Bu da olmazsa onları sıkıntılarla, harp ve darplerle sınar. Sıkıntıların onları böyle bir sınava çekmesi gibi belki bu imtihan da onları tevbeye sevk eder. Kur'an'a kulak verelim. Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek onun halkını yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka yoksulluk ve darlıkla imtihan ettik, sıkıştırdık. Sonra kötülüğü de değiştirip yerine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 Batı dünyası içinde aynı sünnetullahı değerlendirmek gerekir. 20. yüzyılda, 25 yıl zarfında iki defa dünya savaşında çektikleri örnek olarak bu ayetlerin tefsiri mahiyetinde güncel olarak okunabilir. Allah bunu yapıyor ki kendisine boyun eğsinler. Çünkü şiddetli bir belanın fıtratı ikaz etmesi ve inatçıların yaratıcılarına yöneltilmesi Tabiiidir. Böylece Allah'a belki boyun eğer rahmet ve aflarını isterler diye Allah onlara böyle mühlet verir ve fırsatlar serer. Bunu da yapmayınca batılılar ve diğer zalimler Allah onları denemek için verdiği rahatlık ve bollukla cezalandırır. Sonra ayet öyle der, kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik buyrulur. Yani şükredip tevbe i, anlayışlarıyla Rablerine dönsünler diye onların sıkıntılarını rahata, hastalıklarını afiyete, fakirliklerini de zenginliğe çevirdik. İlahi takdir böyle işler. Ve yine şükür tevbe etmedilerse i, o zaman i, ne i, zorluklarla ne i, rahatlıkla yola gelmedilerse ilahi azap onları yeryüzünde de bulur. Bize gelen sıkıntı ve darlık, sonra da genişlik, aynen geçmişte atalarımıza da dokundu. Demek ki bazen sıkıntı, bazen de rahatlık, doğanın, zamanın bir kanunudur. Din ve amelimizden ötürü bize Allah'tan bir azap söz konusu değil, diye düşünürler. Böylece kendileri hakkındaki Allah'ın emrine uymaz, ibret ve öğüt almazlarsa, darlık ve bollukla her iki haldeki imtihanı anlamaya yanaşmazlarsa azabı hak ederler. İşte Allah, ansızın onları yakaladık der. Yani onları işin farkında değillerken azapla, helakla yakalayıverir. Allah yine şöyle buyurur. Allah bir kasabayı size örnek verir ki o korkudan emin ve sakindi. Rızkı da kendisine her bir yandan bol bol geliyordu. İman ettikleri için Rızıkları da her yerden bol geliyordu. Fakat bu kasaba halkı Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Allah onlara işledikleri kötülükler yüzünden açlık ve korku elbisesini giydirdi. Acıları tattırdı der. Nahl Suresi 112. Ayet Fakirlik ve hastalık gibi meşakkatlerle zalimler, günahkarlar yakalanır, tevbe edip Rablerine dönmeleri için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 ve şeytan da onlara yaptıklarını süslü gösterdi. En'am suresi 42 ve 43. Evet bu ayetler ışığında Kur'an'ın sünnetullah dediğimiz e, tabiat ve insanlar hakkındaki e, planlı programları hakkında değerlendirme yaptığımızda zalimlerin e, uzun süre hakimiyet kurmaları mümkün değildir ve ee, batıllar kendi elleriyle yaptıklarından helake doğru hızla gitmektedir ama burada onların helakinden öte bizim konumumuz ne olmakta evet. nereye doğru gitmekte dünya ve ahiret açısından e, kendimizin misyonunu tekrar gözümüzün önüne getirmek durumundayız evet batı için ve batılılar için Batılları örnek alanlar için e, geri sayım başlamıştır. Çöküş e, gören gözler için e, çok hızlı bir şekilde gelmek durumundadır. Evet, Sovyetler çökünce ülke kapitalistleşti. ABT, ABD çökme sürecine girdi. O da bir yönüyle komünistleşiyor. Kapitalizmin ilkelerine aykırı olmasına rağmen devlet, Ekonomiya müdahale ediyor, batmaya başlayan şirketlere yardım ediyor ve dünya sahnesinden çekilmiş ve ümit olmaktan çıkmış her iki ideoloji, SOS sinyalleriyle dünyayı da helake doğru götürüyor. Şu Trump denilen şaklabana bir bakın. İnanın benim 810 10 koyunum olsa çoban diye onu tutmam başlarına vermem. Ama böyle bir serseri dünyayı yönetmeye kalkıyor. Ve ne yaptıkları ne yapacakları belli değil. Dünya Rusya ile Amerika'nın dediklerini dünya savaşı mı çıkacak vesaire diye bekliyor. Aslında e, it iti ısırmaz diye bir söz var. Onlar Müslümanların kanını dökmek için her türlü yardımlaşmayı yine yaparlar ve birbirlerine karşı e, yine e, e, herhangi bir tavra girmezler. Bazıları soruyor, İslam devlet olsa başına kim geçer? Hangi kanunlarla işte devleti yönetirler? Hazırlığınız var mı diye. Ben de diyor ki Diyorum ki Türkiye'de tansuciller bile devlet yönetti. Şimdi Amerika'yı bir yönüyle de dünyayı Trump diye serseriler yönetiyor. Müslümanların herhangi bir ferdi bile onlardan çok daha akıllıca bulundukları ülkeyi ve dünyayı Allah'ın indirdiği hükümlerle yönetecek kadar basiret sahibi olmaz mı? Dolayısıyla biz inanıyoruz ki Allah'ın vaadi gerçekleşecek. Kur'an nesli, tevhid ehli gençlik kendini gösterecek. Her ne kadar şu an için Müslümanlar bir varlık gösteremeseler de Kur'an'a dönüş hareketi İslam'ı yeniden dünya nizamı halinde görme anlayışı, tevhidin sosyal ve siyasal izahları, insanları, gençleri yeniden e, İslam'a doğru yönlendiriyor. Beşeri düzenlerin sonu yaklaştı. Dünya ve ahiret kurtuluşunun nerede olduğunu bilen insanlar olarak bize çok iş düşüyor. Üçüncü bir düzeni, kapitalizm ve komünizm dışında alternatif kurtuluş nizamını, Bırakın uygulamayı, dillendirmekten bile insanlar çekiniyor kimi. Ama biz inanıyoruz ki Kur'an nesli tevhid ehli kendini kısa zamanda gösterecek, İslam'ı ahlak, ibadet, takva, cihat gibi tüm boyutlarıyla önce kendi nefislerinde yaşayacaklar, sonra örnek bir yaşayış ve örnek bir davet ve tebliğ ile İslam'ı dünyaya tanıtacaklar. Evet, bunlar kesinlikle olacak. Ama biz görür müyüz, görmez miyiz? Biz bu imtihanı kazanır mıyız, kazanmaz mıyız, onu bilmiyoruz. Rabbimizden bu güzel günleri bir an önce bizim de göreceğimiz şekilde yaklaştırmasını e, diliyor. Ve kendi görevlerimize dönmeyi, Kur'an'ın bize yüklediği vazifeleri omuzlamayı hepimize tavsiye ediyoruz. Rabbim karamsar eylemesin ama Müslümanca görevlerimizi yüklenen, yeryüzünün halifesi olduğunu unutmayan inanıyorsanız üstünsünüz ifadesini bayraklaştıran ve her türlü şirkten, küfürden kapitalist oyunlardan, demokratik sistemlerden uzaklaşıp Kur'an'ın çizgisine gelmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahi'l-melik'il-aziz'il-allam kema kalallahu tebareke ve Teala fil-kelam ve izâ kur'e'l-kur'an festemî uleh ve ansitû lealleküm turhamun euzu billahi mineşşeytanirracim ismillahi'l-rahmanirrahim inne d-dîne indellahi'l-islam